o zaman da mutlaka onu ne alı koyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepe çevre kuşatmış olur. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak şüphesiz o ümitsiz ve nankör olu verir. Ama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 Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı,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 Geceliğin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. Onu bırak. Çünkü onların kavminin başına gelecek azap onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir? Azap emrimiz gelince oranın altının üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş Pişirilmiş balçıktan Taşlar yağdırdık Bunlar zalimlerden uzak değildir Medyen halkına da kardeşleri Şuaybi peygamber gönderdik O şöyle dedi Ey kavmi Allah'a kulluk edin Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın Ben sizi Bolluk içinde görüyorum Ben sizin adınıza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 Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeye ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir? Yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp,